Sana düşen bu. Yaptığın bir iyilik, attın denize, balık büresine halik büresi. Yani bir kimsenin iyilik yaptın mı, karşılığında iyilik beklemeyeceksin. Teşekkür beklemeyeceksin. Belki de kötülük olabilir. Bunun da gözünü alacaksın. İyilik yaptığı adam lehimse, lehim mutlaka kötülük yapacaktır. İttekışlar da ben ahsad-ı ileyhim ile lehim demişler. Lehim ulan kimseye iyilik yaptın mı? O mesela kötülük yapar. Ve zanneder ki onun sen şirretliğinden korktun da ona iyilik ettin zanneder o. Yani böyle bazı. Bir kade bozuk insanlar vardır. İnsan suretinde hayvandır o.